Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ellezi a'azzel islama ve al muslimine ve azelle al şirke ve al musrikin ve salatu ve selamu ala rasulina ellezi yusila bi dini l-hakke li uzhirahu ala d-dini kulli ve lov al kafirun ve lov kerihal musrikun ve lov kerihal demokratiyuna ve lov kerihal demokratiyuna ve lov ama daha öndeki derslerimizde en son Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyaya gelmeden önce olan birkaç hadiseden bahsetmiştik. Bu hadiselerde Allah subhanahu ve teala'nın sanki özelde Arapların genelde tüm dünyadaki büyük güçlerin dikkatlerini Mekke'ye çekmek istiyordu. İleride oradan gelecek olan bir peygamberden dolayı aleyhissalatü vesselam insanların dikkatlerini oraya çekmek istiyordu sanki peygamber Allah subhanahu ve teala. Bugün de inşallah peygamber aleyhissalatü vesselamın doğumuyla başlayıp artık Allah ne kadar vakit takdir ederse bir hissetine kadar olan birkaç mesele var. Ben peygamberimizin şahsiyetine de tutan. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliyet toplumunun içerisinde nasıl bir yıldız gibi parladığını, onlardan farklı olduğunu gösteren birkaç olay var onlara değinelim inşallah. İlk başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesi, yani başka bir manayla artık son dinin yeryüzüne hakimiyeti, başka bir manayla artık Allah Subh'ana ve Teala'nın yeryüzündeki bütün dinleri silip sadece Allah'ın Allah yanında tek din İslam'dır dediği Peygamber'ini dünyaya gelmesi, bu demektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünya'ya geldiği yani Rabi'ül ayının 571 biliyorsunuz miladi. Rabi'ül ayının kimisine göre ikisinde, kimisine göre sekizinde, kimisine göre onunda bir de muhakkiklerin yanında yani çoğunun tercih etmiş olduğu görüşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabi'ül ayının ayının 12. günün gecesinde dünyaya yapmıştır? Dünyaya gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği zaman tabi anlatılan bazı olaylar var. Onun doğumuyla beraber gerçekleştiği iddia edilen bazı olaylar var. Bunları üzerinde biraz duralım. İlk başta Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisinden kendisine sorulduğu zaman işte seninle ilgili olayların başlangıcı nedir denildiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben Atam İbrahim'in İbrahim duası, İsa'nın müjdesi ve annesi, annemin beni doğurduğu zaman işte annem kendi doğum yerinden bir nurun çıktığını ve bu nurun şam saraylarını aydınlattığını söylüyor Peygamber Vesselam. Yine Hazreti e, Aminenin kendisinden insanlara diyor ki ben onu doğurduğum zaman halem mawlidhu haraj minfar jinuran adaat kusur Ben diyor onu doğurduğum zaman benim doğum organımdan bir nur çıktı ve şam saraylarını, yaptı, şam saraylarını aydınlattı. Şimdi burada demek ki peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyaya geldiği zaman gerçekleşen olaylardan bir tanesi hem peygamberin dilinden hem annesinin dilinden aleyhissalatü vesselam annesinden bir nur çıkmıştır ve bu nur Şam saraylarını aydınlatmıştır. Bazı alimler bu nuru tesir ederken nurun manası demişler sanki Allah cehaletin izale olacağına bunun yerine insanların hidayet bulacağına ne yapmıştır hidayet bulacağına dikkat çekmiştir. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve mesela ehli kitap için ne diyor? onlardan iman edenler ki hem kitaba hem de onunla beraber olan nura iman ederler diye peygamber aleyhissalatü vesselam'a işaret ediyor. Yani peygamberi de aynı zamanda İslamiyet'e Allahü subhanahu aleyhi nur diye isimlendiriyor. Tabi mesela burada bir mesele daha var. Neden Şam sarayları da başka yerdeydi? Yani neden Şam'ın saraylarını? Tabi Şam derken bugün Suriye'nin başkenti olarak anlamayın. Şam Ürdün, Filistin ondan sonra Suriye dediğimiz bu, bu çevreyi yani kapsayan yere o zamanın dilinde Şam diyorlardı. Tabi daha sonra ne zaman ki tağutlar Allah'ın yeryüzünde yüzünde insanların İnsanların arasına sınırlar koydular. Kendi kafalarına göre Allah'ın arzını bölüştüler, paylaştılar. Bundan sonra Şam Suriye'nin başkenti oldu. Yoksa Şam normalde nedir? İşte Ürdün, Filistin, Suriye'yi kapsayan bir bölgedir. Bu bölgenin hepsini kapsayar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da meşhur geçen sene bayağı üzerinde durmuştuk. Taifet-i Mansura hadisleri yani Peygamberimiz ne diyordu? Mütevatir. Manevi mütevatir derecesine kimisinin de normal mütevatir olarak kabul ettiği hadislerde diyor ki: "Lâ tazâlu Lâ Diyor. Kıyamete kadar benim ümmetimden bir taife olacak ve bu taife ne yapacaktır? Ve bu taife de sürekli hak üzerine çarpışacaklardır. Başka rivayetlerde hak üzerine olacaklardır. Onlara ne mukarefet edenler ne de onları yarı yolda bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Kıyamete kadar, Allah'ın emri gelene kadar her zaman bu taife var olacaktır. Allah'ın dinle yardım eden taife var olacaktır. Bukhara'nın bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَهُمْ Şam" Bu taife Şam'dadır diye böyle bir rivayet var. İşte İbni Kesir tefsirinde diyor ki hem Peygamber'in annesinden bu nurun çıkıp Şam saraylarını aydınlatması hem Peygamber'in kıyamete kadar bu taifenin, bu mübarek taifenin, Allah'ın dinine yardım edecek taifenin özellikle Şam bölgesinde olduğunu söylemesi gösteriyor ki Allah'ın dini Şam bölgesinde temkin bulacaktır. Allah'ın dini Şam bölgesinde sağlamlaşacak, Şam bölgesinden yayılacaktır. Ve yine Hz. İsa ile ilgili hadislere baktığımız zaman Hz. İsa'nın Şam bölgesine ineceğini ve oradan Mehdi ile namaz kılacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Tabii bunun olabilmesi için Hz. Mehdi'nin sonra Hz. İsa'nın gelebilmesi için bu bölgeden önce Mehdi'nin ordusunun hazırlanması lazım. Gerçekten bugün bu bölgeye baktığımız zaman Filistin, Suriye ondan sonra Ürdün'e baktığımız zaman kimisinde direkt silahlı mücadelelerin, kimisinde mesela Ürdün gibi yerlerde de ciddi manada tevhidi hareketlerin güçlendiğini görüyoruz. Sanki gerçekten artık sona doğru veya biz bunu bilmeyiz, biz kendi gördüğümüz kadarıyla. Sona doğru gelinmiş ve Şam bölgesinde gerçekten Mehdi'nin ordusu bir taraftan Afidavi olarak Ürdün taraflarında, aynı zamanda Suriye taraflarında, Filistin olsun Irak olsun bu bölgelerde de aynı zamanda silahla, cihatla yani Allah'ın izniyle gerçekten bu taifenin hazırlandığını ne yapıyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi bu taifenin hazırlandığını görüyoruz. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldikten sonra, ee, başka olaylar da anlatılıyor peygamberin doğumuna dair mesela halkın arasında çok meşhur olan işte Kisra'nın sarayından on dört tane kolon yıkıldı işte mecusilerin bin yıldır tapıkta sönmeyen ateş peygamberimiz doğduğu gün söndü işte peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetli doğdu diye birincisi bu bunu rivayet edenler genelde İmam Beyhaki Dela'irun Nubuvve'de rivayet ediyor bunları bunların arkadaşlar sabit ve böyle sahih olan senetleri yok bu rivayetlerin ilk başta yani değil ki bunlar peygamber için mümkün değil, biz bunları kabul etmiyoruz değil. Fakat bizim bir haberi kabul edebilmemiz için ilk başta onun sahih bir senedinin olması lazım. Bu rivayetlerin maalesef sahih senedi yok. Yani ki biz bir nurun çıktığını, senedi sahih olduğundan dolayı kabul ettik. Fakat bunların sahih ve sabit senedleri olmadığından dolayı, öyle değil mi? Biz bunları ne yapmıyoruz, biz bunları kabul etmiyoruz. Aynı zamanda bazı alimler güzel bir noktaya dikkat çekiyorlar. Kisra'dan bahsediliyor, mecusilerden bahsediliyor. Bunlar dünyanın en büyük imparatorlukları ve bunların tarihleri kaydediliyor. Eğer böyle muazzam olaylar gerçekten gerçekleşmiş olsaydı, bunların mutlaka tarih kitaplarında bunlar ne yapılırdı? Bunlar kaydedilirdi yani bir dönemde mesela 571'de ya kişanın 14 tane kolon olduğu yere yapıldı. Mecusilerin bin yıllık ateşi söndü. İşte bilmem ne gölü taşa bilmem ne gölü durdu falan diye ne yaparlardı bunları bizden. Böyle bir şeyle bulunmadığımızdan dolayı bu haberleri ne yapmıyoruz? Bu haberleri kabul etmiyoruz. Tabi halkın arasında şöyle bir anlayış var. Niye Allah istese olmaz mı? Yani Allah peygamberi için böyle bir şey ya. Allah istese olur. ama Allah istese olur dediğimiz her şeyi Allah Subhanahu ve Teala istememiştir. Yani bir şey Allah istese olur dedik diye her şey. Allah her şeyi istese olur. Allah istese bütün yeryüzü birden Müslüman olur ama bütün yeryüzü birden ne olmuyor? Müslüman olmuyor. Yani Allah'ın her isteği de olacağı şey olacak diye bir kâide yok. İşte bunun gibi aynı şekilde bu rivayetler genelde nedir? Genelde peygamberimiz diyor ya, beni, beni İsrail'in İsa'yı aşırı, yani, aşırı gidip de yüceltikleri gibi beni ne yapmayınız? Beni yüceltmeyiniz diyor ya, nasıl ki ise beni İsrail veyahut da Hristiyanlar, Hazreti İsa'ya çok farklı misyonlar yüklediler. Sanki bu şekilde İsa'nın değerini arttıracaklarını zannettiler. Böylece Hazreti İsa'ya iftira, iftira ettiler ve hatta en sonunda ne dediler? İsa Allah'ın oğludur dediler. Haşa ve kella. Aynı şekilde bizim ümmette de aşırıya gidenler ki peygamberimiz zaten haber veriyordu siz sizden önceliklere adım adım tabi olacaksınız. Aynı şekilde bizden aşırı gidenler ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatü vesselama çok ilginç misyonlar yüklediler. Yani hatta ileride göreceğiz. Yani kimisi kaptı neydi peygamberimizin dedi büyük abdesti miş kukardı. Onun büyük abdesti yok olurdu dedi. İşte yıkandığı sudan bilmem ne çıkardı falan böyle. Peygamberimizin beşeriyet vasfını ne yaptılar? Beşeriyet vasfını ortadan kaldırdılar. Bu rivayetler dediğim gibi genelde insanların kendi nefsine vermiş oldukları rüşvetler, işte peygamberlerini sanki bu rivayetlerle tazim edecekler gibi bir yanımızdır. O yüzden peygamber zaten peygamberdir. Yani uydurma rivayetlere ihtiyacı yoktur. Allah onu Kur'an'da övmüştür, dini onunla tamamlamıştır ve Allah'ın Habibidir. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam için özel bir uydurma rivayetler getirmeye veya zayıf rivayetlere yapışmaya ne yok? Zayıf rivayetlere yapışmaya lüzum yok. Peki buranın temelinde yatan düşünce nedir arkadaşlar? Bir, peygamberimizin beşeriyetini öldürmek, beşeri vasfını. iki peygamberimizin hayatını örtbas edip, mücadelesini örtbas edip, böyle basit meselelerle ne yapmak? Peygamberi ön plana çıkarmak. Yani doğarken böyle oldu, elini suya attı, su, su parmağından akmış olabilir, insanlara bir şeyleri taksim etmiş olabilir, bereket yapmış olabilir. Ama peygamber bu değildir. Yani zihinlerde oluşan peygamber, peygamber nedir? Peygamber yeryüzünde, küp ne diyordu? Enel mahillezi yemkullahu bihil kufur. <gülüyor> yeryüzünde küfrü silmek için Allah'ın kendisini tevhidle gönderdiği diğer dinleri imma rahmetle kabul etmeseler kılıçla yeryüzünden kaldırmak için Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ve insanlara bir nizam getiren bir peygamberdir. Yoksa biz ise peygamberin ee, Kisra'nın saraylarını yıktığını doğduğu zaman ondan sonra gölleri kuruttuğunu kabul edeceğiz. Bu bizi Müslüman yapacak. Bunun yanında onun getirmiş olduğu şeriat nizamını elimizin tesliyle edeceğiz de işte Avrupa'dan aldığımız, işte TVM'den aldığımız kanunlarla yönetileceğiz. Bu da bizi ne yapacak? Bu da bizi Müslüman yapacak. Yok İslam'da böyle bir hikaye. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel yönleri olsa da Allah'ın açığa çıkarmış olduğu peygamber bu değildir. Yani bana Kur'an-ı Kerim'den de Allah peygamberi överken onun böyle mucizelerinden işte o burayı yıktı burayı yaptı diye bahsettiğini göremezsiniz. Hakk'a haykıran emrolunduğu gibi insanlara ulaştıran Kınayıcının kanamasından korkmayan bir peygamber. Öyle değil mi? Savaştığı zaman hiç çekilmeyen cesur bir peygamber. Ve Müslümanlara karşı çok rahmetli, çok şefkatli, kafirlere karşı tamamen izzetli bir peygamber. Bu Allah'ın tasvir etmiş olduğu peygamberdir. Yoksa bu işte bu şekilde sanki biz peygamberi öldüğümüzden zannederek de, peygamber ne yapılmaz? Peygamber aleyhissalatu vesselam ölmez. Tabi peygamber aleyhissalatu vesselam dünyaya geldiği zaman arkadaşlar Araplarda şöyle bir gelenek vardı. Çocuklarını Bedevilere teslim ederlerdi. Bu çocukları götürsünler, bunları hem emzirsinler, hem serin ortamda yetişsinler, hem Lug -Ara Arap dilini çok güzel öğrensinler. Çünkü Bedeviler güzel Arapça konuşuyorlardı, şiirler öğrensinler ve zorluk içinde büyüsünler ki böyle güçlensinler. Özellikle erkek çocuklar güçlensinler diye süt ananlara çocuklarını verirlerdi. Burada biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın süt anneye verilme kıssası var. Tabi Sütanne'ye verilme kıssasını genellikle bütün rivayet edenler İbn-i İshak'tan rivayet ediyorlar. O da Halime'den, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet ediyor. Çok kısa bir anlatayım ben. Bunlar yine her sene olduğu gibi suç çocuğu alma mevsiminde suç çocuklarını toplamaya geliyorlar. Halime diyor ki öyle bir şeye bindik ki diyor, öyle bir bineğimiz vardı ki diyor, suyun damlasını alsın var ya yavaş yavaş. Aynı onun gibi yürüyordu diyor. Dogalara atar diyor, en son biz yetiştik şeye. Ee, Mekke'ye. Ve aynı zamanda diyor geceleri de hiç uyuyamıyorduk yolda. Çocuklar açlıktan bir çocuk, baba bir de o çıkıyor yola. Çocuğun ağlama sesinden diyor açlıktan. Deve var bir de yanlarında. Devede süt mü yok. O kadar kuraklık içerisinde var. Zaten özellikle diyor o sene kuraklık senesiydi diye. Çıktık gittik diyor Mekke'ye geldik. Geldik diyor herkes kendi çocuğunu almış. Hiçbir çocuk kalmamış. Sadece bir tane yetim kalmış. Yetim bir çocuk. Biz de diyor yetim çocuklara rağbet etmezdik. Çünkü yetim çocuğun babası olmadığından dolayı annesi dedesi ne yapacak derdik yani yani. Diyor hiç kimse kalmayınca ben kocalarım ki vallahi benim gönlüm yani razı olmuyor ki ben çocuksuz döneyim oraya. Herkes çocuk aldı da Halime çocuksuz döndü desinler diye. Bu yetimi gidip alacağım diyor. Kocası da diyor bak git al umurur ki Allah onunla bize bereket kılar. Yani git al ne, ne olur ne olmaz düşüncesiyle gidip Hz. Resulullah'ı alıyorlar. E, annesinden getiriyorlar. Diyor ki yolda herkese bizim şeyimiz geçti. Bizim işte bineğimiz yolda herkedi dişi bir eşek affedersiniz. Yolda herkesi geçti diyor ve diyor o devemizin şey de süt dolu diyor devemizin e, göğüsleri de süt dolu diyor. Herkes bana dedi ki sen değil miydin ki şu işte binekle yani bizden en son gelen ne oldu size diye biz diyor ondaki bereketi fark ettik zaten. Daha sonra diyor biz onu alıp götürdüğümüz zaman vallahi diyor yani bizim o kuraklıktan nerede ölecek olan koyunlarımız diyor en çok süt vermeye başladılar. Hatta diyor insanlar insanlara diyorlar ki ya bakın Halime'nin çocukları koyunlarını nerede otlatıyorsa. Siz de götürün orada oklatın yani. Ve diyor o geldikten sonra biz o kadar yemeği hiçbir arada görmemiştik. Yani Allah subhanahu aleyhi sellem, bizim üzerimize ne yaptı? Bizim üzerimize bereket kıldı. Bu kıssanın özeti. Tabi bu yanında yine böyle kıssaya oradan üstü haller, var. Böyle yani akıl, mantık, Kur'an, sünnet hiçbir şey kabul etmediği ilginç ilginç vakalar böyle sopanlar var. Bunlara hiç şey yapmıyoruz yani. Bunlara hiç girmiyoruz zaten. Resulullah iki yaşına geldiği zaman normalde götürüp onu teslim etmeleri lazım. Tabi bereketi görmüşler ya bir defa. Çocuğu vermek istemiyorlar. Hayatları dizeldiği aralarına bir huzur muhabbet geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan dolayı. Annesine geliyorlar diyorlar ki bak Muhammed'in ne kadar geliştiğini gördün. Bırak iki sene daha bizim yanımızda kalsın. Daha güzel gelişsin falan diyorlar. Amine'yi ikna ediyorlar. Yani en sonunda Amine'yi ikna ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alıp tekrardan geri geliyorlar. Tekrardan geri geldikleri zaman bulundukları yere Burada meşhur peygamberimizin göğsünün yarılma kısası cereyan ediyor. İmam Müslim Enes'ten rivayet ediyor. Enes diyor işte peygamber çocuklarla oynarken bir gün iki melek geliyor biri Cebrail. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yatırıyorlar göğsünü yarıyorlar. Çocuklar tabi koşuyorlar Muhammed öldü Muhammed öldü diye. Kalbini çıkarıyorlar altın bir şeyin içerisinde tasın içerisinde yıkıyorlar. Bu şeytanın sendeki hazıdır diyorlar. Hani şeytan herkese peygamber bir hadise diyor ya. Ma <gülüyor> min İlla neslavik şeytan. Yani hiçbir doğan çocuk yoktur ki şeytan mutlaka ona bir dokunmuştur yani. Bu peygamberi ondan ne yapıyorlar? Sanki ondan o şeytanın olduğu olan payından hazından peygamber aleyhissalatü vesselam'ı temizliyorlar. Tabi geldikleri zaman Resulullah'ın yüzünün değiştiğini görüyorlar. Tabi bir şey olmamış gibi tekrardan kalkıp geliyorlar. Ve hadir enes diyor ben o izi onda gördüm diyor yani. O peygamber aleyhissalatü vesselam'ın göğsünü yarılma izini ne yaptın? Göğsünü yarılma izini ben onda gördüm. Bakın bu da aslında yani biraz böyle olağanüstü bir halde fakat senedi sahih olduğundan dolayı ümmet bunu kabul ettiğinden dolayı biz de kabul ediyoruz. Yani Allah subhanahu anh istemiş bu olmuş. Yani değil ki biz işte rivayetleri inkar ediyoruz hesabımıza gelmeyen beğenmediğimiz mesela bu değildir yani. Mesela bir dinimizi böyle İsrailiyattan hikayelerden dedelerimizden duyduğumuzdan değil de biz dinimizi sağlam kaynaklardan öğrenmek istiyoruz öyle değil mi? Aynı bu da bu şekildedir. Yani İmam Müslim bunu Hz. Enes'ten ne yapıyor? Rivayet ediyor ve bu da olağanüstü olmasına rağmen biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu kabul ediyoruz. Bu noktayı birbirimizden ayırsak çünkü bazı böyle soh-i'mtırak rivayetleri kabul etmediğimiz zaman insanlar genelde böyle şey yapıyorlar. Yani hesabınıza gelmeyeni kabul etmezsiniz gibisine Mesela bu değildir. Bir şey rivayeti ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabitse niye kabul etmeyelim ki biz bunu? Biz de Allah istemiş ve bu olay ne olmuştur? Bu olay olmuştur. Tabi buradan arkadaşlar Böyle bir olayın gerçekleşmesi ve insanların bunu görmesi bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için çok büyük bir şerefti. Zaten bu Bedeviler Peygamber'in bereketini gördüler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle olan değişikliği gördüler. Bir de böyle bir olaya şahitlik etmek, tabi ileride bunun nübuvvet iddiasında bulunduğu zaman, ben peygamberim dediği zaman insanların kabul etmesine ne yapacaktı? İnsanların kabul etmesini teşvik edecekti. Aslında Allah subhanahu ve Teala bu olayları hiç gerçekleştirmeyebilirdi. Çünkü akıl vermiş, hepimizi tıtrat üzerine yaratmış, bize bir kitap indirmiş ama rahmetindendir ki bir de böyle her tarafta iman ederim diye bize ne yapmıştır? Bize deliller sunmuştur. İşte Arap kabilesinde de yine Allah rahmetinden dolayı görsünler artık iman etsinler diye böyle bazı olağanüstü şeyler gösterdi Peygamberimizin şanını yücelten. Daha sonra tabi belli bir zaman geldikten sonra hiçbir anne çocuğundan uzun süre ayrı duramaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam getirildi. Kime teslim edildi? Getirildi annesine teslim edildi. Altı yaşına kadar annesiyle beraber yaşıyor. Sonra meşhur annesinin dayılarını ziyaret etmek için Mekke'den çıkıyor. Yolda kendisine hastalık isabet ediyor. Rivayetlere göre Ebu denilen yerden Medine ile Mekke arasında. Orada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın annesi ne yapıyor? Vefat ediyor. Tabii vefat edince burada yine bir ilginç nokta var. Küçücük bir çocuk daha doğmadan babası vefat ediyor. Doğduktan çok kısa bir süre sonra annesi vefat ediyor. Aslında bu bir çocuk için çok zor bir olaydı. Ama sanki geçen derslerimizde de dediğimiz gibi Allah سبحانه onu kendi terbiyesinde, kendi gözetiminde büyümesini istiyordu. Ve o ileride üzerine yükleyeceği ağır yük var ya. O ağır yüke sanki hazırlık olsun diye Allah سبحانه وتعالى Peygamber aleyhissalatu vesselamı ne yapıyordu? Peygamber aleyhissalatu vesselamı eğitiyordu bir nevi. Tabi ee, daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam dedesinin yanına geliyor. Tabi dedesinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar tazim ettiğini, ne kadar sevdiğini, ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a değer verdiğini biliyoruz. Hatta mesela hiç kimseyi oturtmadığı minderinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı oturtuyordu. Ve çocukları kıldığı zaman diyordu ki Vallahi وَاللّٰهِ اِنَّ لَبِهِ شَعْنَا Onu terk ediniz, çünkü bu çocukta bir durum vardır. Yani bu çocukta özel bir hal vardır diye dedesi ne yapıyordu? Dedesi söylüyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sekiz yaşları dolayına geldiği zaman Vefat ediyor dedesi. Kimin yanına düşüyor? Dedesinin kardeşi Ebu Talib'in gözetimine düşüyor. Tabii Ebu Talib peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alıyor. Dedesinin ona yaptığı muameleden hiçbir farklılık gözetmiyor. Onu olduğu gibi kendi çocuklarına ne yapıyor? Olduğu gibi kendi çocuklarına iltihak ettiriyor. Kendi çocuklarına nasıl değer veriyorsa ona da öyle değer veriyor. Hatta bazı rivayetlerde çocuklarına yemek yedirmeyip peygamber aleyhissalatü vesselama yetim diye yemek yedirdiği günler var yani. Yetim oldu ondan dolayı. Peygamber aleyhissalatü vesselam rivayetlerden zahiren görünen önce çobanlık yapmıştır. Belli bir süre amcasına katkıda bulunmuş. Amcası fakirdi çocukları çoktu. Geçim zordu. Ee, belli bir süre çobanlık yapmıştır. Ki Peygamber diyor hiçbir nebi yoktur ki mutlaka şey yapmıştır. E, çoban gitmiştir diyor. Sen de mi ya Resulallah diyorsun? Evet diyor. Vallahi ben de birkaç kuruş karşılığında Mekkelilerin şeyini güttüm yani. Mekkelilerin çobanlarını şeyini hayvanlarını güttüm. Burada da bir şey var, bütün peygamberlerin çoban gütmesinde allah Alem hikmet ileride başlarına geçecekleri cemaatleri yönetirken sanki bir yöneticilik vasfı kazansınlar diye bir şeyleri düzene sokmaya. allah Alem tabi kesin böyledir diye bir şey yok. Görünen bir hikmet yani. Sanki böyle bir hikmete binaen ne yapmışlardır? Hepsi çoban güdücülüğü yapmışlardır yani. Daha sonra tabi meşhur biliyorsunuz peygamber aleyhisselamın vesselamın Şama yolculuğu var amcasıyla beraber ticaretten dolayı Şam'a yolculuk yapıyor. Peygamber Şam'a yolculuk yaptığı zaman ee, Busra kalsamasında Bahira diye bir rahip var. Bu adam Buhayra veya Bahira diye bir rahip. Bu adam İncil'le amel eden ve sahih Hristiyanlık dini üzerine olan bir adam. Bunları yemeğe davet ediyor konakladıkları zaman. Hiç yapılmayan bir şey genelde. Bunları yemeğe davet ediyor ve şeyin elini istiyor, amcasının elini istiyor, diyor. Bu çocuk kimin çocuğudur? O da diyor bu benim çocuğumdur. Diyor, yok bu çocuğun babası olamaz. Niye diyor? diyor? Bu çocuğun babasının olmaması lazım. O da diyor, bu benim yeğenimdir. Babası diyor, vefat etti. Daha doğmadan vefat etti. İşte budur diyor. insanların seyidi olacak insan budur diyor. Nereden bildin diyor. O da diyor, işte bu iki küreği arasındaki peygamberlik mühründen onu bildim diyor. Açıyorlar, bakıyorlar, odur. Orada amcasına bir şey e, tavsiyele bulunuyor. Diyor, bunu götürme Şam'a. Çünkü orada Yahudiler ve Rumlar, bunu peygamber olduğunu anlayabilirler. Anlarlarsa, Araplardan da olduğunu anlarlarsa buna bir kötülük yapabilirler diyor. Bunu ne yap? Bunu al şeye götür. Bunu al geri götür ee, diyorlar. Belki de, belki de diyorum arkadaşlar Ebu Talib'in peygamberin söylediklerine bu kadar böyle gönüller inanması, onun peygamber olduğuna hakken inanması belki de Ebu Talib'in bu olayla karşılaşmasından dolayıydı. Yani daha peygamber aleyhissalatü vesselam küçükken Allah-u <gülüyor> Tabi bir rivayette de Diyorlar neden anladın? Diyor çünkü siz buraya geldiğiniz zaman bütün kuşlar, ağaçlar, taşlar size selam getiriyordu, sevdi ediyordu. Yani saygıda bulunuyorlardı, tazim ediyorlardı diyor. Ve bunlar bunu hiçbir peygamberden başkasına yapmaz diyorlar. Böyle bir tespit, böyle bir rivayet de var aynı zamanda. Bundan diyor ben onun ne olduğunu anladım. Bundan diyor ben onun peygamber olduğunu anladım diyor. Resulullah Aleyhisselat'ın hayatı Aleyhisselatı... bir bulutu üzerinde geliyorlar. Hı hı. De hı hı. Vallahi şöyle bir olay var, onu da söyleyeyim. Şeyh Mübarek Furi diyor ki bunun dışında diyor bu kıssanın içerisinde birçok rivayetler vardır diyor. Birçok rivayetler. Hepsi vah senetle gelmiştir diyor. Yani hiçbir değeri olmayan bir senedin vahiy Yani hiçbir değeri olmayan senetlere aşırı zayıflıkla istiham edildiği böyle bir şeye yaramayan senetlerle gelmiştir diyor. İbn-i Sa'd tabakatında bunları şey yapmış. İbn-i Sa'd bunları rivayet etmiş. Zaten özellikle halk arasında siyerin yaygın olan şekli arkadaşlar Böyle İsrailiyat değil, değil de bizim ümmetin içerisinde İsrailiyat haberler türetenler var ya böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özellikle Sofi kesimlerinden yazılan şeyler ee, Siyer kitaplarından var olan bilgiler Tabi onlar da böyle anlatmıyorlar mesela. Yani meseleye bir girdim ya artık 3 gün dört gün bu kısa yolda böyle oldu şöyle oldu bu geldi bu gitti falan diye allah Alem tabi böyle bir şey de olabilir Farklı farklı şekilde ne yapmışlar? Farklı farklı şekilde rivayet etmişler yani burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta eğer bu olay vuku bulmuşsa Allah ve teala Ebu Talib'e ve Ebu Talib'le beraber olan Şam'a kervan için giden, ticaret için giden insanlara peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bir daha gösterdi. Yani bakın bu çocuk sanki böyle diyordu bu çocukta bir şey var anlayın yani diye peygamber aleyhissalatü vesselam tabi geri dönüyor. Mekke'ye geri dönüyor. Peygamber Aleyhisselatü biraz daha büyüdükten sonra yine Mekke'de meşhur şeyler var, olan olaylar var. Mesela bir tanesi Ficar Savaşları. Ficar Savaşları'nı biliyorsunuz, Kureyşçilerle başka bir kabilenin arasında geçen bir savaş. Bu savaşlar Ficar Savaşı'nın denilmesinin sebebi taşkınlık yaptıklarından dolayı, harem çevresinde savaştıklarından dolayı, savaşılmayacak yerlerde ve tarihlerde savaştıklarından dolayı fucur diyoruz ya biz fıskı fucur. Ficar savaşları, taşkınlık savaşları, haddi aşma savaşları diye bu savaşlar ne yapılmıştı, Bu savaşlar isimlendirilmişti. isimlendirilmiştir. Tabi kimilerine göre Kureş kazanmıştır, kimilerine göre meselenin içeriği farklı. Fakat önemli olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu savaşta bulundu mu yoksa bulunmadı mı? Yani çatillerin savaşta, müşriklerin savaşta bir savaşta Peygamber müşriklere destek verdi mi yoksa vermedi mi? İbni İşan diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asla ne yapmadı bu savaşta savaşmadı diyor. Sadece kendi dilinden peygamberimiz. Ben amcalarıma ok toplayıp ok veriyordum. Onlara gelen okları toplayıp veriyordum. İmam Suheyri de diyor ki mümkün değildir. Çünkü savaşan müşriklerdir diyor. Allah subhanahu ve teala'nın peygamberini müşriklerin savaştığı bir savaşta savaştırması böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ancak peygamberini ne için savaştırır? Kendi kelimesi, kendi dini yeryüzünde yükselsin diye. Allah peygamberini savaştırır diyor. Yoksa bunlar için ne yapmaz? Bunlar için peygamberini Allah subhanehu ve teala savaştırmaz diyor. Tabii peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlar zahiliye toplumunun içinde de hiçbir zaman zulmü kabul etmedi. Hiçbir zaman şirki kabul etmedi. Kurbanlara kesilenlerden hiçbir zaman yemedi. Mesela onların... Ee, pardon putlara kettikleri kurbanlardan peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman yemedi ve sürekli Mekke'nin içinde bulunduğu halden uzak duruyordu peygamber aleyhissalatu vesselam. Onların eğlencelerinden, içkilerinden, zulümlerinden, milletin manlı gasbetmelerinden peygamber aleyhissalatu vesselam da bir uzak duruyordu. Ki yarın binleri çıkıp ona demezsin, ey Muhammed sen düne kadar bizim gibiydin. Yani sen de vuruyordun, koyuyordun, içiyordun, eğleniyordun. Ne oldu birden yani? Allah seni bizim aramızdan seçti de. Hep müşriklerin onu övdüğü, takdir ettiği neydi? Takdir etmiş olduğu bir insandı. Burada hilful fudul fudur meselesi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha yani katılmadan önce ilk başta Mekke'de tabi her ne kadar insanlar zulüm içerisinde olsa, küfür içerisinde de olsa neden ki e, a, a, şey hani Mekke içerisinde Hazreti Hatice'nin amcası olsun, Amr ibn Zeyt olsun, Nufeym ibn Zeyd'in Nüfeyl olsun. Bunlar mesela müşrikleşmemişti. Neden? Fıtrat üzerine kalmışlardı. Aynı şekilde müşrikleşmelerine rağmen fıtrat üzerine kalan insanlar da vardı. Yani fıtrattan kalsın, güzel ahlak üzerine kalan, insanlara zulmü hoş görmeyen insanlar da vardı. Bunların eee hirful mutayyibin diye veya mutayyebin diye Bunların bir şeyi var, bir araya gelmeleri var. Hep bir araya gelip bir şey üzerinde sözleşmek demek Arapça olarak. Bunlar bir araya geliyorlar, kimsene zulmettirmeyeceğiz, mekana kimse zulüm görmeyecek diye kendi aralarına bir anlaşmaya varıyorlar. Ve bir kokuya ellerini sürüp Kabe'nin duvarına sürüyorlar. Bundan dolayı kokulananların, kendilerine koku sürünenlerin ee, bir araya gelmesi, sözleşmesi diye Hilf-ül-Mutayyebin deniliyor buna. İbn-i Cid-Annebin Daha sonraları bunlar böyle bir sözleşme yapıyor. Yani demek böyle bu fikirde, bu zihniyette insanlar Mekke'de var. Adamın biri Mekke'ye geliyor. As bin Vail, Mekke'nin büyük aristokratlarından, büyük milletvekillerinden, ondan sonra TBM'nin, Darul Medve'nin büyük üyelerinden ve aynı zamanda kapitalist sermayenin böyle güçlü bir şirket sahiplerinden, melek tabakasına, aristokrat tabakasına As İbni Vail denen adam, adam malına el koyuyor. Adam malını alıyor, parasını da vermiyor. Adam dağa çıkıyor, bağırıyor diyor ki benim malım alındı yok mu bana yardım edecek sudur budur kimse adama destek vermiyor adam tabi destek alamayınca tekrar sesleniyor peygamber ve aleyhissalatü vesselam da dahil olmak üzere bir amcası ve bunların yanında başkaları bir araya geliyorlar toplanıyorlar vallahi diyorlar biz kimseye zulmettirmeyeceğiz biz hiç kimseye ne yapmayacağız kimsenin hakını kimseye bırakmayacağız diyorlar ve gidip at ibni haklarını alıyorlar buna da hilful fudul diyorlar İşte peygamberimiz diyor ya şeyinden sonra vefatından sonra Medine'de diyor vallahi bir daha çağrılsaydım bir daha ben ona ne yapardım? Bir daha ben ona icabet ederdim diye. Burada da peygamberimizin cahiliye döneminde dahi zulmün her türlüsüne karşı olduğunu ne yapıyoruz? Zulmün her türlüsüne karşı olduğunu görüyoruz. Fakat burada değinilmesi gereken bir nokta var. Bazı insanlar şülful fudul meselesine dayanarak demokrasinin caiz olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam müşriklerle bir araya gelmiştir. Öyle değil mi? Ve Peygamber Aleyhisselatü mesela onlarla işte şey yapmıştır, bir anlaşmaya varmıştır ve beraber işte şey dediğimiz, cemaat çalışması diyelim mesela, böyle bir çalışmaya girmiştir Peygamber. Aynı zamanda biz de bugün ne yapabiliriz? Kafir insanlarla maslahat icrabı yapabiliriz? Bir araya gelebiliriz, bir mecliste oturabiliriz ve beraber ne yapabiliriz? Beraber şey yapabiliriz, çalışabiliriz. Şimdi bu sözü duyduğum zaman benim aklıma ne geliyor? كَبُرَا سَلِمَةً تَخْرُجُوا مِنْ اَخْوَاهِهِمْ اِنْ يَكُولُونَ illa كَذِبًا Allah diyor ya, onlar da o müşriklerin ağzından öyle bir söz çıktı ki, öyle büyük bir söz ki, onlar sadece yalan söylüyorlar. Yani söyledikleri söz gerçekten çok büyük bir söz. Neden? İki olayı birbirine kıyasla, kıyas yapalım. Bugün meclislere girenler ve Peygamberimizin hülf fudula girmesi. Birincisi, Peygamber aleyhisselatü vesselam fudula girdiği zaman ne üzerine anlaşmışlardı? Kesinlikle zalimin, mazlumun hakkını zalimin yanında bırakmayacaklardı, öyle değil mi? Bugün kafirlerle hirful pudul yapanlar, bugün kafirlerle bir araya gelenler ve aynı zamanda bununla kafir olanlar, ne üzerine bunu yapıyorlar, çoğunluğun kabul etmiş ettiği görüşe göre hareket ediyorlar. Yani mesela çoğunluk diyecek ki yok kardeşim, biz bundan sonra zalimin yanında olacağız, mazlumun yanında olmayacağız. Meclise giren adamın buna itiraz etme hakkı var mı? Böyle bir şey yok. Meclise girdiğin anda ben çoğunluğun, çoğunluğun hükmünü kabul etmişsin demektir zaten. İki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlarla bir araya geldiği zaman şey mi yaptı? Allah bu işte bunu helal kıldı gelin biz bunu haram kılalım. Allah bunu haram kıldı gelin biz bunu helal kuralım diye. Bir küfrü Allah'ın küfür diye isimlendirmiş olduğu bir şey mi yaptı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmadı. Ama bugün meclislere girenler kendi ülkemizi ele alalım. Allah'ın dininde zina haram. bunlarda zina serbest aleyhissalatü vesselam. Allah'ın dininde mesela içki haram, bunların dininde, bunların kanunlarında içki serbest. O zaman biraz mantıklı düşündüğümüz zaman ne değildir? Mümkün değildir Peygamber aleyhissalatü vesselamın hilf-ül fudurluna dayanarak ne yapmak? Demokrasi olayına veyahut da bugün meclise girme olayına ne yapmak? Meclise girme olayına e, bir şey getirmek. Meclise girme olayına delil getirmek. Eğer böyle bir şeye delil aranacak olsaydı, yapılacak olsaydı, caiz olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'ı getirdiği zaman, Hz. Ömer neydi darın nevrede? Dışişleri bakanıydı. Öyle değil mi? Kendi kabilesinin kontrolündeydi. Ve kendisi de dışişleri bakanıydı. Eğer böyle bir şey odaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaparız? Derdi ki, Hz. Ömer'e sen orada kal. Bizim maslahatımız için ne yap? Bize gelecek ezaları, yani sahabeye yapılacak bütün eziyetler orada kararlaştırılıyordu. Bunları bizden hafiflet derdi. Peygamber böyle bir şeyi kabul etmedi. Peygamber'e dediler ki, bizim ilahlarımıza sövme sen bizim ilahlarımızı ayıplama, gel bizim dar nebzelerimizin hakimi ol sen dediler. hükümdarımız ol dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şeyi ne yapmadı? Böyle bir şeyi kesinlikle asla ve asla kabul etmedi. İnşallah ileriki konularımızda bu meseleye zaten böyle tafsilatlı bir şekilde bütün şüphelerle beraber ne yapacağız? Hem şüpheleri hem reddiyeleriyle beraber meseleyi anlatmaya çalışacağız. Böyle olduğu zaman, yani zaten bu insanların konuşmalarına dikkat ederseniz, hem demokrasinin aslında küfür olduğunu, fakat maslahat icabı böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar çoğu. Aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hülfü ile buna ne yapıyorlar? Hülfü fuduruyla buna delil alıyorlar. Yani eyyazübillah e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir kendi ağızlarıyla şirkle itham ediyorlar. Yani Peygamber maslahat için ne yaptı? Allah-u Teala şirk koştu. Şirk olan bir amel yaptı. Eyyazübillah onların kendi sözleriyle. Ondan dolayı ne diyoruz tekdadâ? Onların bugün yapmış olduklarıyla Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yapmış oldukları şaddan eşaddane beynehuma. Yani aralarında dağlar kadar ne vardı? Dağlar kadar fark vardır. Daha sonra tabii Hirful Fudul olayından sonra Allah e, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor arkadaşlar? Hazreti Hatice ile Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın evlenmesi var. Hazreti Hatice kendi bulunduğu kabilenin böyle reisi sayılacak kadınlardan yani kendi kavminde böyle söz sahibi olan, malı olan, kocası vefat etmiş olan neydi? Bir kadındı. Ve Mekke'nin en şerefli insanları Hazreti Hatice ile evlenmek için ellerinden geleni sarf ediyorlardı. Fakat o kabul etmiyordu. Fakat daha sonra Hazreti Hatice Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namını duydu. Şöhretini duydu, dürüstlüğünü duydu ve Peygamber'e haber gönderdi. Dedi ki eğer sen benim malımı alıp da götürüp ticaret yaparsansa kimseye vermediğim kadar mal sana vereceğim dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kölesi Meysere'yi de beraber gönderdiler Şam'a gittiler. Tabi Hz. Hatice ilk defa bu kadar büyük bir kar etmişti. Peygamberimiz döndüğü zaman ilk defa böyle büyük bir karla malları gelmişti. Ve Meysere de Hz. Hatice'ye olaman olaylar anlatıyordu. Onun ahlakını anlatıyordu, onun kişiliğini anlatıyordu, ticaretteki dürüstlüğünü anlatıyordu, asla yalan söylemediğini anlatıyordu. Tabi bir kadın, şerefli bir kadın için bunlar çok ne? Yani al belisi olan bir durum Hazreti Hatice de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmek istedi Ve en samimi olan arkadaşına Peygamberle evlenmek istediğini haber gönderdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da amcalarına danıştı E Hatice tabi kendi kavminde sana layık olan Şerefli bir kadındır denildi Ve Hazreti Hatice ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice ile evlendi Tabi şöyle bir olay var burada Peygamberimiz 25 yaşındaydı Ve Hazreti Hatice 40 yaşındaydı yani aralarında tam 15 yaş farkla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evlendi. Ve neredeyse bütün çocukları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice'dendir. Sadece İbrahim Hazreti Hatice'den değildir. Çoğu iki tane erkek çocuğu zaten vefat etmiştir. Kızları da yaşamıştır. Şeyin Hazreti Hatice'nin. Ta ki işte Hazreti Fatıma özellikle. Daha çocukken annesi vefat ediyor zaten. Ve Peygamberin en sevdiği, en çok beraber menkıbesi olan kızıdır. Hazreti Ali'nin de eşi olan Hazreti Fatıma. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünya kadınlarının içine Hazreti Hatice'nin seçkin göstermesi, kemale erdiğini bildirmesi kadınların içinden Hazreti Hatice için yeterli bir şereftir. Burada ben çok ilgimi çeken bir şey gördüm. Bir alemin bir görüşü var. Diyor ki davet ehli olacak olan insanlar, cahiliyenin içerisinde İslam'ı diriltecek olan insanlar çok büyük zorluklarla karşılaşacaklardır. Ve Allah subhanahu wa da peygamberin böyle bir zorlukla karşılaşacağı için evinde ve hayatının diğer yarısı olan kadının onu tamamlayacak bir kadın olmasını, ona her halükarda destek vererek bir kadın olmasını sanki seçip de Hazreti Hatice ile evlendi. Ve göreceksiniz arkadaşlar çoğu rivayette peygamber Hazreti Ayşe ile çok sorun yaşamıştır. Diğer kadınlarla baya normal kadın koca ilişkisinde olan bir ama Hazreti Hatice ile sorun yaşadığını göremezsiniz yani. Hazreti Hatice'nin onu kırdığını, ona karşı çıktığını, ona işte biraz ters konuştuğunu rivayetlerde göremezsiniz yani. Sanki Hz. Hatice'yi gerçekten Allah subhanahu ve teala peygambere hayatında ne olsun yardımcı olsun diye gerçekten kadının davetçinin hayatındaki yeri çok büyük. Yani davetçi evlenirken kendine eş seçerken çok dikkatli olması lazım. Çünkü kendi evindeki huzursuzluk dışarıdaki hayatına da ona yansıyacaktır. Kendi evinde huzurlu olamayan bir davetçi insanların içerisinde ne olamayacaktır? Huzurlu olamayacaktır ve bu huzursuzluğu ister istemez neyine? Dışarıdaki insanlara davetine moralinin bozuk olmasına ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Yani bir konuyu anlatan bir adamın çok rahat, kafası rahat bir şekilde anlattığını düşünün. Bir de ailesinde sorun var, ailesiyle sürekli sorun yaşıyor. Bir de böyle bir adamın kısa anlattığını düşünün. Onun için davetçinin ne yapması lazım? Kendi peygamberini seçmiş olduğu gibi kendine kadın seçerken, rastgele değil de hayatın her alanında kendisine Hatice gibi yardımcı olacak bir kadını ne yapması lazımdır? Bir kadını seçmesi lazımdır. Bunlar, peygamber aleyhissalatü vesselamın bu anlattığım olaylar, Bi'izzetten önceki, yani kendisine Peygamber Aleyhisselam'ın ikra, oku, ayeti gelmeden önce Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında olan olmalar. Bir de bunun yanında şey konusuna da biraz değinelim. Peygamberimizin cahiliyeden korunması. Mesela Hazreti Hatice ile evlendikten sonra İmam Ahmet rivayet ediyor. Diyor ki, bir gün Resulullah Hazreti Hatice diyor ki, Ey Hatice yeni evleniyor. Ben lata ve uzaya satmam. Yani bu ne demekteyiz? Peygamber Aleyhisselam Vesselam'ın bilinçli olarak putlara tatmalarını gösterir. Yani rastgele ya bu ne diye değil de bunun saçma olduğunu, yeri göğü yaratan bir ilahın yanında taş parçalarına ibadet edileceğini, bunu idrak ettiğinden dolayı bunlara ve bunu haykırması, bunu rivayete eden Hazreti Hatice değil. Bir komşusu bu sözü duyuyor yani. Hazreti Hatice'nin bir komşusu bu sözü duyuyor. Peygamberimiz Hatice'ye bir gün diyor ben lata ve uzdane yapmam, ibadet etmem. Ben onlara tatmam diyor. Aynı şekilde arkadaşlar Mekkeliler, mesela şimdi biliyoruz Arafat'ta vakfa yapmak Hac sırasında nedir? Bir hükündür. Öyle değil mi? Mekkeliler arafata vakfa yapmazlardı. Neden? Çünkü şeytan onlara şöyle bir ilhamda bulunmuştu. Demişti ki onlara siz eğer gidip de Mekke'nin dışında bir yeri tazim ederseniz insanlar da orayı tazim ederler. Mekke'yi tazim etmekten Mekke'yi tazim etmeyi bırakırlar demişlerdi. Ne yapıyordu? Bunlar da Arafat'ta vakfa yapmıyorlardı. Yani tazim. Diğer hacılar yapıyorlardı. Hz İbrahim'den kalmıştı bu. Fakat onlar Arafat'ta şey yapmıyorlardı. Arafat'ta şey, vakfa yapmıyorlardı. Mekeri müşrikler. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine cahiliyeden sonra Müslüman olan bir sahabe babasından rivayet ediyor. Bir gün diyor baktım Arafat'ta biri vakfa yapıyor. Gittim baktım ki Kureyş'ten biri diyor. Dedim Allah Allah bu Kureyşli acaba bu vakfede ne işi var? Yani bu niye vakfa yapıyor Arafat'ta diye. Daha sonra diyor işte onun Resulullah olduğunu anladım. Bu da bize neyi gösteriyor? Allah subhanahu ve teala daha peygamberimiz bisetle gönderilmeden önce onu hem ibadet ve seyri sülüğünde hem ahlakında cahiliye toplumundan ayırmıştı. Yani tek başına olmasına rağmen peygamber onların içinde belirgindi. Peygamber'in saflı belliydi. Konuşmasıyla, yaşantısıyla, ibadetleriyle dahi aynı ortak yapmış oldukları hac ibadetinde dahi peygamber aleyhissalatü vesselam onlardan neydi? Onlardan tamamen uzaktı. Yine aynı şekilde Mesela cahiliye ehlinde avret diye bir şey yoktu. Yani mesela bir şey taşırken, bir şey kaldırırken izarlarını kaldırıp taşırlardı. Affedersiniz avret yerleri erkeklerin görünürdü yani. Peygamber Vesselam da Kabe'ye taş taşırken e, Hazreti Abbas diyor ki ona o zaman tabi müşrik Hazreti Abbas şu taşı diyor izarınla boynuna at kaldır da diyor boynun taşın, taş boynuna eziyet vermesin diyor. Peygamber izarı kaldırıp kaldırmaz çok kötü bir şekilde yere düşüyor. Gözleri semaya dikiliyor buharide Hazreti Abbas anlatıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor hemen diyor izari, izari izarımı verin diyor. izarını örtünüyor ve rivayetinden de diyor ki asla bir daha Peygamber'in ondan sonra neyi görülmedi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir daha avreti olmadı? Bir daha avreti görünmedi. Yine aynı şekilde Mekke'de eğlenceler varken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ben de cahiliyede iki şey temenni ettim diyor. Ee, onların düğünlerine katılmayı temenni ediyor. Arkadaşına diyor sen bizim benim çoban deve, hayvanlarıma bakar mısın diyor. Ben de gideyim işte Mekkeli gençler gibi ben de eğleneyim diyor. Diyor tam Mekke'nin ilk evine geldim. Allah diyor böyle kulağıma bir ağırlık güneşle verdi diyor. Orada uyumuşum kalmışım. Ta bir daha sabah güneş ışıklarıyla uyandım diyor. Tekrar diyor aynı şeye bir daha. Sesler gelince bana diyor koyunların yanındayken. Arkadaşıma demiş sen benim koyunlarımla ilgilen ben de gideyim develerimle veya da ilgilen ben de gideyim işte şey yapayım eğlenceye katılayım. Aynı olay tekrardan tekerrür ettiği ve vallahi diyor ben ondan sonra bir daha cahiliyenin cahiliye insanların yapmış olduğu şeyleri temenni etmedim diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Burada da Peygamber Aleyhicen derslerde anlatmıştık bunu durmayacağız üstünde. Peygamber Aleyhissalatu vesselamın arındırılmışlığı, cahiliye toplumundan Allahu Teala onu uzak tutması ki yarın tekrar diyorum hiç kimse ona ey Muhammed sen de duna kadar bizim gibiydin demesin diye. Yani Allah bu da rahmetindendir. Araplara bütün her şekilde hücreti yapmıştır? Hücreti ikame etmiştir. Onlara delili peygamberin peygamber olduğunu göstermiştir. Peygambere bir gelmeden önce Son büyük bir olay var. Hakem olayı dediğimiz olay var arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ee, mekeller Kabe'yi şey yapıyorlar. Yıkıyorlar. Kimisine göre selden dolayı, kimisine göre yalnızlığından dolayı Kabe'yi yıkıyorlar. Tabi Kabe'yi yıktıkları zaman diyorlar ki aralarında bir ahit var, bir sözleşme var. Sadece helal paralarla Kabe'yi yapalım diyorlar. E helal paralar Mekke'de çok az olduğundan dolayı yetmiyor para. Ne yapıyorlar? Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu aslında biraz daha daraltıyorlar Kabe'yi. Yani Kabe daha sonra daraltılıyor. Hazreti İbrahim'in kurmuş olduğu... Ve idirirfa ya, İbrahimul kavâidâ min el beyt ve İsmail verâ. Yani İbrahim ve İsmail'in getirmiş olduğu kıvaidler Direktler üzerine değil, temeller üzerine değil Kabe. Biraz daha daraltılıyor. Tabii daraltınca Hacar yerine koyacaklar. En önemli mesele müşrikler kendi aralarında ihtilaf ediyor. O diyor ben koyacağım, o diyor ben koyacağım. E ne yapalım diyorlar? Aralarına tam böyle hatta kimi rivayetlerde ortaya çanak getiriyorlar, savaşacağız diyorlar. Kanımızın son damlasına kadar son kalan kabile şey yapacak. Son kalan kabile getirecek bu şeyi e, taşı yerine koyacak diyorlar. Orada biri diyor ki aramıza bir hakem tayin edelim. Kim olsun hakem diyorlar? Bukhari'de halde Abbas anlatıyor gene. İlk şu yoldan görünen adam olsun diyorlar. O sırada Peygamber Aleyhisselam çıkıyor geliyor. Diyorlar zaten bize emin olan biri geldi. Güvenilir olan biri. Herkesin kendi hakemliğinde e, yani e, emir olduğu bir insan geldi diyorlar. Allah Peygamber'in bir eserinden beş yıl önce kendi ağızlarıyla onlara peygamberin eminliğini tekrardan ne yapıyorlar? Tekrardan onlara tasdik ettiriyor kendi ağızlarıyla. Ve peygamber şeyini çıkarıyor bir parça üzerinden. Taşı ortasına koyuyor. Herkes bir ucundan kaldırıyor kavga çıkmasın diye. Sonra kendisi ne yapıyor? Taşı alıyor yerine koyuyor. Ondan sonra bu mesele de böylelikle ne olmuş oluyor? Bu mesele de böylelikle kapanmış oluyor. Burada da tabii önceki derste anlattık. Cahiliye toplumunun ne kadar böyle asılsız bir toplum olduğunu en ufak meselede hemen Kılıçların çekildiği, hamasetin konuştuğu, şiirlerin söylendiği, ataların hatırlandığı bir toplum olduğunu görüyoruz. Bu özet olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bihsetten önceki neyidir? Bihsetten önceki halidir. Yani kendisine ilk emir, ilk vahiy gelmeden önceki halidir. Tabi ilk vahiy gelmeden önce Bukhari'de yine Hz. Ayşen'in rivayetinde ne diyor? Peygamber'e yalnız kalmak sevdirildi. Peygamber'e yalnız kalmak sevdirildi. Artık peygamber yaşadığı toplumdan sıkıntı duymaya başlamıştı. Artık onların içerisinde yaşamak sanki ona ızdırap veriyordu. Bir günlerle iki günlerle başlayan yalnız kalmalar öyle bir uzadı ki bir aya kadar çıktığı oldu. Yani kendine yetenecek kadar azığını, suyunu alıp da hira <gülüyor> ya gidiyordu peygamber Aleyhisselam. mağaranın içerisinde oturup ne yapıyordu? Mağaranın içerisinde oturup düşünüyordu sadece. Kendi halini insanların halini içerisinde bulunduğu toplumun halini peygamber Aleyhisselam vesselam düşünüyordu. Ve bu da bize neyi gösteriyor? Aslında durduk yere böyle karanlıkların içerisinden bir ses gelmesi, oku denmesi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sadece örtüsüne bürünüp korkması bu çok basit bir şey yani. Böyle muazzam bir olayın karşısında bu bir şey değil örtüye bürünmek bu normal bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu yalnızlıkla sanki Allah onu bu ağır yüke ne yapmıştı? Bu ağır yüke hazırlamıştı. Yani bir deneyin karanlık bir odada hiç kimsenin olmadığı bir yerde 3 saat 4 saat oturamazsınız yani. Çok zor bir şey. Çünkü insan fıtrat olarak insanlarla beraber yaşamaya alışmış, gürültüye alışmış, birileriyle konuşmaya, paylaşmaya alışmış. Düşünün günlerce, haftalarca bir dağda, ıssız bir yerde, vahşi hayvanların etrafta olduğu bir çölün dağında çıkıp da ne yapmak? Belki bir ay boyunca yalnız kalmak. İşte bu gene bize neyi gösteriyor? Allah subhanahu ve sellem peygamberi kendi terbiyesinde, kendi imazına Hz. Ayşen'e demiyor peygamber sevdiği. Kendisine yalnızlık sevdirdi diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Böyle olunca da ne oldu tabi arkadaşlar? Bu da bize davetçinin bir özelliğini gösteriyor. Kendi toplumunun içinde davet yüküyle yükümlü olan insanların mutlaka günlük de olsa, haftalık da olsa, aylık da olsa belli bir vakitte hem kendilerini hesaba çekmek, hem gelişmeleri görmek, hem toplumu düşünmek, düşündükçe yeni şeyler bulmak ve topluma faydalı olmak aynı zamanda Allah'ın nimetleri içerisinde böyle bir tefekkür etmek, akletmek için, Kur'an ayetlerini tedbir etmek için her davetçinin neye ihtiyacı vardır? Bir halvet zamanına neyi vardır? Bir halvet zamanına ihtiyacı vardır. Benim anlatacaklarım inşallah Allah kısma ederse bir sonraki dersimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emrin, yani ilk vahiy inişi ikra ve davetin başlayışını anlatmaya çalışacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ve asrı ve davana rabbil